Oğlumuz ve nefsine oğlumuz ve nefsizlerimiz, inanıyoruz Allah'ı, manşurumuzdan kusuna, iman seyiadı amalına. Mani etti Allah, fala muddillala, ve mani يا aleyh hal din aman ettik Allah hakkı kat he ve la temutun illa ve an tum muslumun ya aleyh hal nas ettik o rabbekum aldi xalakum min nefsin wahe de ve xalak minha zebjeh ve beth minhuma rijalan kethira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 وَكُلَّ بِدَعَةٍ دَلَالَ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي Allah hepinize merhamet etsin. Allah Karşılığını kat kat versin sizleri hayırlar üzere muvaffak etsin. Geçen hafta imanın ıstılahi tarifini yaptık. Bu ıstılahta kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel, asıl üçlünün delillerini zikrettik. Bu delillerin son kısmı azalarla ameller kısmıydı. Bu el amelu bil cevarih dediğimiz azalar ile amel etmek delillerini zikrettik. Burada tabi ehli Sünnet'in üzerine bunları delilleriyle zikrettikten sonra vurgu vurarak amelin iman ile ilişkisi alı altında bu meseleyi özellikle ayrı bir başlığı açarak inceleyenler olmuştur. Biz de tekrar o delilleri bir daha zikredip o konu hakkında bir şeyler söyleyeceğiz. Ve o konuyu daha böyle teferratlı oturtmaya çalışacağız. Amel iman ilişkisine dair. Bu konuda bidat fırkalarının çünkü sapmaları söz konusu. Aynı zamanda iman bölümünün de cüzlere ayrılması kısmına da bir şeyler söyleyeceğiz. Yüce Allah bu e, el amelu bil cevarih azalarla amel etmek bölümünde iman ne dedik kalple tasdik, dil ile ikrar, azalarla amel etmek. Azalarla amel etmek, imanın olmazsa olmaz şartlarındandır ee, tabi mutlak manada ee, bunun delillerini şöylece bir tekrar edelim Ehli i sünnet vel cemaatin bu amel-iman ilişkisinde azaların imanın amel olduğunu azalarla amel etmenin imandan olduğunu amelin imandan bir cüz olduğuna dair deliller zaten azalarla amel etmeye dair verdiğimiz delillerle hemen hemen yani aynı deliller. Dolayısıyla amel imandan bir cüzdür. Dediğiniz zaman bu zaten azalarla amel etmek kısmının delilleri aynı yerde zikrediliyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ve meken Allahu li yudi'a imanakum. Ve Allah li yudi'a ve meken Allahu li yudi'a imanakum ve Allah imanakum sizin imanınızı zayi edecek değildir bu ayeti kerime Bakara suresinde Allah sizin imanınızı zayi edecek değil e peki bunun amelle ne alakası var bu bab başlığını imam Bukhari bakın şöyle bu ayeti getiriyor diyor ki namazın iman olduğu bab başlığı diye bir başlık atıyor namaz neymiş iman olduğu atarak şöyle diyor ve yüce Allah ve Allah imanekum sizin imanınızı zayi edecek değildir. Bakara suresindeki bu ayeti getirerek Yüce Allah bu sözüyle Beytül Makdis'e doğru kıldığınız namazlarınızı zayi edecek değildir. Sözüyle bitiriyor. Daha sonra İmam Bukhari buna binayen, bu ayetin iniş sebebine dair Hadisini naklediyor. Diyor ki Beray İbni Azibten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ilk geldiğinde Mekke'den hicret ediyor. Emsardan olan dedelerinin yahut da bir lafızda dayılarının yurduna misafir oldu. Ve 16-17 ay yahut 17 ay Beytül Makdis'e doğru yani Kudüs Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Halbuki kıblenin Beytül Haram'a yani Kabe'ye olmasını arzu ediyordu. O zaman Yüce Allah öyle emretmişti. Kabe'ye yönelerek böyle arzu ediyordu ve zaman geçti yüce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani Yahudilerin bu hoşuna gittiği için Resulullah'ın gönlüne hoş gelmiyordu ama hep böyle semaya bakıp dua ediyormuş. Ellerini kaldırıp. Kabe'ye yönelerek Yüce Allah icabet ediyor. Kabe'ye yönelerek ilk kıldığı namaz ikindi namazı oluyor vahiy geldikten sonra. Bir cemaat onunla birlikte kılıyor böyle. Kıble değişiyor. Mescidin birinde bulunan bir cemaat de namazdalarken bu Allah Resulü ile ilk namazı kılanlardan biri mescidin birine Allah Resulü ile kılıyor ya ilk Beytülmaktis'e doğru kılarken Medine'ye doğru kılıyorlar. Ondan sonra o namazdan çıkan bir sahabe gidiyor başka bir mescidin orada bir bakıyor mescide Aksa'ya doğru namaz kılıyor kılarken görüyor onları diyor ki onlara Resulullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Mekke'ye doğru namaz kıldığıma Allah için şehadet ederim diyor onlar namazdayken cemaatle namazlarını bozmadan oldukları gibi Beytül Maktis'ten Beytül Harama Kabe'ye doğru dönüyorlar kıble değişiyor Rasulullah Beytul Makdis'e doğru namaz kıldığı sırada Yahudi ve Hristiyanlar ondan hoşlanırlardı. Kâbe'ye doğru yüzünü döndürünce, Kıble değişince bunu artık beğenmemeye başladılar. Zuhair dedi ki: "Bize Ebu Hissak, Beray İbni Hadis'ten, Beray İbni Azib'ten etti. Beray İbni Hadis, Beray İbni Azib radıyallahu anhu bu hadisinde şöyle dedi." kıble değiştirilmeden önce ilk kıbleye Beytülmaktis'e doğru namaz kılarak vefat etmiş öldürülmüş kimseler vardı bu arada vefat etmiş ya da savaşta öldürülmüş <gülüyor> kişiler vardı ama nasıl öldü bunlar? Beytülmaktis'e doğru namaz kılarak öldüler bunlar hakkında nasıl bir hüküm vereceğimizi bilemedik yani bunların namazları ne olacak? boşuna mı kıldılar oraya? O zaman yüce Allah da ayet-i kerimeyi indiriyor. Ve Allah imanlarınızı zayi edecek değildir. Onlar ne soruyorlar Allah Resul'üne? Namaz. Namazdan soruyorlar. Onların namazları ne olacak diye? Bunlar hakkında hüküm vereceği, ne hüküm vereceğimizi <gülüyor> bilemedik. Yüce Allah ne diyor? Namazdan i̇man. iman diyor buna bak. Allah namazlarınızı zayi edecek değildir demiyor, imanlarınızı zayi edecek Demek ki Bukhara'da bab başlatmasının sebebi namazın iman olduğu bağlı. Dolayısıyla namaz bir ameldir. Amel de bir imandır. Amel imandan bir cüz olduğuna dair ehl Sünnet'in en güçlü delillerinden biri bulur. Bak. Yüce Allah burada iman kelimesinin namaz diye yani eylem bir fiil olarak amel olarak tanımlıyor. Böylelikle amelin imandan bir cüz parça olduğunu biz anlıyoruz. İmanın oluşması için de amelin olması gerektiğini anlıyoruz. Çünkü olmazsa olmaz parçaları. Şeyhülislam tabi biteymiyor. Bu ayet hakkında bu iniş sebebi bir ayet hakkında diyor ki namaz iman gibidir. Ve başkasının yerine yapılamaz. Kim başkasının yerine iman etmediği gibi farz veya nafile olarak da kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Yine insan, yine iman sakıt olmadığı gibi namaz da hiçbir şekilde düşmez insandan. Yani namaz iman gibidir. İbn Abdülber İmam Malik'in sözünü naklediyor. Sahabeler, İmam Malik dedi ki, sahabeler 16 ay Beytülmaktis'e doğru namaz kıldılar. Sonra Kabe'ye yönelmekle emir olundular. Yüce Allah onların namaz için ve Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Ayetini indirdi. Ve yani meytul makdis'e doğru kıldığınız namazı zayi edecek değildir. Diyerek buyurdu. Daha sonra Malik şöyle dedi. Ben bununla beraber mürciye fırkasının namaz imandan değildir sözünü hatırlıyorum. Bak mürciye fırkası ne diyormuş? Namaz imandan değildir. Ehli sünnet ne diyor? Namaz imandandır. Delil işte bu verdiğimiz. Evet İbn-i de dediği gibi müfessirler şöyle dedi. Yani Beytül Makdis'e yönelerek kıldığınız namazınızı zayi edecek değildir. Allah namazı iman olarak isimlendirdi. Bununla beraber o azaların ameli, kalbin ameli ve dilin sözü demektir. Gördüğünüz gibi buradaki en önemli birinci delil neymiş? Kıble değişmesine dair olan Bakara. Suresi 143. ayet Yüce Allah imana namaz dedi ayet Namaza iman dedi ayet Yukarıda yine ikinci olarak daha önce biz e, Sohbetin Başında zikretmiştik bunu e, İman 70 küsur Şubedir hadisini inceledik değil mi İman 70 küsur şube Hadisindeki amel olan şubeler var Bunlardan mesela yoldan eziyet verecek Şeyleri kaldırmak ameldir bu da imandan bir şubedir. Dolayısıyla iman cüz cüz demekmiş ve amel imandanmış bak. Amel imandan bir cüzmüş. Bu da ikinci delil. Yine üçüncü delilse Abdülkay Seyyet'ine dair bir rivayet var. Bunu daha ileride biz iman ve İslam arasındaki ilişkiye dair meseleleri de anlatacağız. Ee, bu Abdülkay Seyyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Resulullah da onlara diyor ki topluluğa merhaba diyor, hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin diye buyuruyor. Bunun üzerine onlar ey Allah'ın ne diyor bizim aramızda Mudar denilen müşrik bir kabile var. Biz sana sadece haram aylarda ulaşabiliyoruz. Yani savaşmanın haram olduğu aylar. O zaman savaşmak haram ya dolayısıyla onlar da bize dokunmuyor. Biz sen ancak o zaman gelebiliyoruz. Biz sadece haram aylar içerisinde sana ulaşabiliyoruz. O zaman sen bize özet bir şekilde bir takım bazı emirler ver. Söyle biz de onlarla amel edelim. Ve böylece cennete girelim. Ve geride kalanlarımıza da arkamızda bıraktığımız kişilerini de onları yapmaya davet edelim. Resulullah dedi ki ben size dört şeyi emrediyorum dört şeyden de neyi ediyorum diye başlıyor. Burada... Bakın Allah'a diyor ki emirlerden bir tanesi Allah'a iman etmek. Birinci emir bu. Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? İçine de dolduruyor. Şimdi veriyor başlığı içine dolduruyor. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına şehadet etmek Namazı dosdoğru kılmak, neymiş Allah'a iman etmenin şartlarından biri de tamam. namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermek, burada namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek amel mi, bak Allah'a iman etmenin içinde mi bu, onun tanımının içinde, demek ki amel imandan bir cüzmüş, bu çok önemli. Yine e, Ebu Hureyla radıyallahu anhadan Rasulullah soruyorlar amellerin en faziletlisi hangisidir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman etmektir diyor. Gördüğünüz gibi yine Ebu Derda radıyallahu namazı olmayanın imanı yoktur diye bir eser var. Bu gibi deliller dolayısıyla bu gibi delillerle amel imandan bir cüzdür. Bu amel ve iman ilişkisine dair bakın şimdi şöyle toparlayıcı sözler de bulanalım. Bu mesele var ya amel ve iman ilişkisi meselesi. Bu mesele ehli sünnetle diğer bidat fırkaları'nın arasını ayıran en önemli özelliktir. Amel ile iman ilişkisi arasındaki bu inanç, bidat fırkaları ile ehli sünnet arasındaki ayırıcı bir özellik. Ehl-i sünnet Ben cemaate göre meselelere baktığınız zaman bunların iman meselelerine baktığınız zaman en başta gelen esaslardan bir tanesi amelin imandan olduğu esastır. Çünkü amelin imandan saymayan koca cemaatler var. Mürciye fırkası gibi. Bu meselede alimler ileride geleceği üzere yani hiçbir ihtilafsız ehl-i sünnet alimleri arasında bir icma vardır. Tabii bu icma Ebonnefe'nin görüşüyle ayrıdır ve yani onun hocasıyla. Yani buna da ne kadar icma denilir ayrı ama sonuçta e, her ne kadar biz burada kaynaklarıyla, delilleriyle bunu ispatladıktan sonra bu onların icma edememesi için de bizim için bir engel değil. Bizim için naslar belirleyicidir ve hadis ehlinin, hadiste uğraşan alimlerin belirleriyle yani yüzde yüzü belki denilecek hadis alimlerinin hepsi bu görüştedir dolayısıyla bizim için zaten Kur'an ve sünnete uyduğu müddetçe icma ancak o zaman bir değer ifade eder Kur'an sünnete uymazsa biz ne yaparız icma bizim için bir delil değer ifade etmez burada anlaşılması gereken amelden kasıt salih amellerin mutlak manadaki genel ismidir yani mutlak manadaki genelidir. Burada amelden kasıt, şimdi kalp ile tasdik, dilelikler, azalarla amel. Şimdi sadece bu başlık altındaki şu üçüncü şıkkı amelden kasıt, salih amellerin mutlak manadaki genelidir. Amel dediğimizde bu amelin cins, yani amel. O amel cins manadaki ismi, genel ismidir namaz kılmakta, oruç tutmakta hepsi amel ya bu cinse verilen ameldir amel bir eylem ismidir yoksa amellerin tek tek ayrılıp bir cüzü onun içerisinden bir cüzünü çekip bir cüzüyle ifade edilen amel değildir o da ameldir ama bizim burada kastettiğimiz amel iman ilişkisi yani bir e, mutlak manadaki ameldir eğer amel olarak tek bir ameli cüz olarak alırsak bunun terki imanın üç rukunundan biri olan amelin mutlak terki demek değildir bu. Yani amel imandan bir cüz görmediğin zaman yoldan bir taşı çekmek gibi değil. Bu komple ve bunun namaz, oruç bütün amelleri içine kapsayandır bu. Bu olmazsa iman bozulur. Yoksa bir tek sadece geleceği gibi e, yoldan bir taşı çekmek imandandır ama bunu yapmayan insanın imanı yoktur diyemezsiniz. Kişi zahiri amellerin tümünü terk ettiğinde kişinin imanı ortadan kalkar. Bazen de zahiri amellerden namaz gibi birini terk ettiğinde de dinden çıkar. Çünkü namazın terki konusunda hükümleri biliyorsunuz. Bazen de zahiri amellerden içki içmeme gibi bir ameli terk ettiğinde dinden çıkmaz. <gülüyor> Bak zahiri amellerden komplesini ter terk ettiğinde ne oluyor? Mutlak manada iman kalp ile tasdik dileğiyle azarlarla ameli terk etmiş oluyor komple. Ama içinden namazı terk ediyorsun biri bu yine iptal ediyor ama o zahiri amellerden bir tanesi ...yoldan bir taşı çekmek gibi... ...ya da içki içmek gibi... ...bunu yapıyorsun... ...bu senin imanını bozmuyor. Bozmaz. Azaltıyor mu? Bozmuyor. He... Boz Şimdi ...bozması... ...bozması ne demek? Biri olmazsa diyor olmaz. Dinden çıkması söz konusu değil. Ama iman da artma ve eksilme oluyor. Dinden çıkmamasıyla birlikte... ...belirli bir günah ve cezaya düçar olur. İman, kalp, dil... ...azalara dürük olarak emirlere sarılmak ve yasaklardan sakınmak gibi şeriatın kurallarını kapsar. Bu yüzden mutlak olarak iman ismini almasa da bir Müslüman hem hayır ve e, mutlak olarak iman ismini verilmese de bir Müslüman da hem hayır, hayırlar hem de hasenatlar ve hem de bazı günah ve kötülükler bir arada bulunabilir. Onu iman dairesinden çıkarmaz. Mutlak olarak da ona iman ismini Veremesen de bu böyledir Farz olan amellerden Bazısını terk ettiği halde Terk ettiği amele göre Mümin olarak Kalabilir Yine farz olan amellerden Bazısını terk ettiği halde Terk ettiği amele göre de imanı ondan kalkıp bozulabilir Mutlak ameli de cins olarak tamamen terk eden kişi, mutlak olarak cins olarak amelin cinsini terk eden kimse de iman mutlak olarak yok olur gider. Bu cümleleri anlayabiliyor musunuz? Ama daha şimdi açılacak biraz sonra. İşte mutlak ameli cins olarak terk, imanın aslını ortadan kaldırır. Dolayısıyla imansız amel, amelsiz de iman olmaz derler alimler. Daha önce verdik nakillerini biraz sonra da vereceğiz. İmansız amel Amelsiz iman olmaz. Neden? Çünkü burada mutlak ameli kastediyor. Burada yani e, yoldan bir taşı çekmek imandandır. Bu ameli kastetmiyor. Tamam mı? Onsuz da de iman olur. Bu ehli sünnet ile bidat fırkalarının ayrılısını ayıran en büyük inançtır bakın. İman-amel ilişkisi, imansız amel, amelsiz iman olmaz. Amelin terki konusunda bak şöyle denilir. Bir insan amelin terkine kalkıp dese ki küfürdür. Ameli terk etmek küfürdür. Ona şöyle deriz. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmaya terk etmek de mi küfür? Çünkü bu ameldir. O zaman eğer sen bunu iddia edersen kaldırmayan kafir mi olur? Eğer bir insan amelin terkine küfür değildir derse zıttına ona namazı terk etmek küfürdür ya da kişiyi dinden çıkarır denilir ya da Allah'ı sevmek kalbi bir ameldir değil mi ve bunu terk etmek de küfürdür o zaman ne olur e, madem o zaman bu böyle e, kişi, o, o kişi de derse ki eğer ama sen kalbi bir amel demedin ki e biz de deriz ki azallarla amel etmek de demedik biz biz amel dedik. Dolayısıyla sonuçta mutlak olarak burada dikkat çekilmesi gereken amelin terki küfürdür demek ve amelin terki küfür değildir demek yanlıştır. Her ikisi de. Burada denilir ki hangi amel onun terkine, hangi amel getir onun terkine biz tafsirli olarak, açıklamalı olarak bakalım deriz. Ve onun terkinin hükmünü o cüze göre sana bil, bil, bildiririz. Çünkü bazı amel var imanı iptal ediyor, bazı var etmiyor. Onun için mutlak olarak bir şey diyemiyorsun. Ama dersen ki cinsinin terki komple hepsi bu zaten imanı iptal eden bir cüze. Çünkü ehli sünnete göre ne olur? Eee... Bu biz hangi cüzünde amelin terki, amellerin hangi cüzünde terkin gündeme geliyor? O cüze göre bakarız, tavsilini anlatırız. Ehli sünnete göre iman cüzlere ayrılır. Cüzü gittiğinde hepsi gider diyemiyorsun. Ya da imanın bir cüzü, ufacık bir cüzü birinde varsa, aha o mümin de diyemiyorsun. Örnek verdik. Adam yoldan geçen bir şeyi kaldırır. E bunu kafirler de yapıyor. <gülüyor> Ona mümin de diyemezsin diye namaz yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu yüzden terk edilen o cüze göre o kişiye hüküm verilir. Çünkü imanın cüzleri aynı derecede değildir. En üst derecesi vardır. Hadiste geldiği gibi en alt derecesi vardır. Bu yüzden terk edilen amelin terkine küfürdür ya da değildir diye mutlak cevap veremiyoruz. Deriz ki sen bize terk edilen ameli ...söyle, isimlendir, biz de sana o hükmü verelim. Kaide budur. Çünkü amellerin terkine... ...dinle tek tek hükümler verilmiş. Burası anlaşıldı mı? Yani burası şimdi... ...sefahat önce anlatmaya çalıştım. Yani burada... ...iman kalp tasdikli tasdiklilikler, azarlarla amel geneldir. O geneli komple terk ettiğin zaman... ...iman bozulur, olmazsa olmaz parçası gider... Ama o ameller şimdi cüz cüz ya buradaki hangi amel? Şimdi bize bir daha fırkaları diyor ki o zaman yoldan bir taşı çekmek de bir ameldir. E siz amel olmazsa olmaz parça diyorsunuz. Yoldan bir taşı çekmiyorsa iman o zaman iptal edilmiş. Buna da kafir demeniz gerekir diyorlar. Biz de onlara böyle reddiviyoruz. Diyoruz ki o sen bize terk edilen ameli söyle biz ancak o zaman sana onun hükmene verelim. Çünkü bizim inancımızda iman cüz cüzdür. Hariciler ve mürciyeler bak ikisi daha zıt kutuplardır. Aslında iman cüz değil diyerek e, o şeyde cüz cüz değildir diyerek e, sapmışlardır aslında. Hepsini bir görüyorlar adamlar. Yani yoldan bir taşı çekmek amel diyorsa onu cüze parçalamadan bitti o, o zaman kafir olur gibi böyle bir inanç var. İçki içene hepsine tevkür ediyorlar. Mürciye de diyor ki İman öyle cüzlere bölünmez. Bir tanesini yapmışsın yine iman vardır o adamda. Namaza da gerek yok diyorlar. Haberin gereği o zaman başka bir konu başlığı. Haberin gereği yani gereği onun iktiza ettiği muktezası dediğimiz gereğiyle amel etmenin önemi. Yoksa Sadece dil ve kalp tasdiki kişiye fayda vermez. İmanın gerçekleşmesi için bu zikredilen 3 esasın mutlaka yan yana olması zaruridir. Üçü de birbirinin neyi? Birbirinin lazım parçalarıdır, mütelazımıdır. Hani birisi olmazsa ötekiler de olmaz. Daha önce örnek veriyorduk bunu. Gerçi o film çizgi filmler de kalmadı şimdi önceden Waltra biri olmadığı zaman Voltran'ın Çalışmıyordu Voltran Onun gibi yani o biri eksik oldu mu öteki de olmaz 3 de birbirinin mütelazımıdır Yani birbirini gerektiren Herhangi birinin olmaması halinde Tasdiki Yani iman tasdikini iptal eden tamamlayıcı unsurlardır Bakın bu konuda Alimlerin bir iki sözünü okuyalım Bazılarını vermiştik örneğin ama Tekrar da fayda vardır İmam Şafi diyor ki sahabe, tabiin ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaştığımız kimseler iman, söz, fiil ve niyettir diyor. Bu üçünden biri diğeri olmadıkça geçerli olmaz. Neymiş? Üçünden biri olmadıkça diğeri geçerli olmaz diye icma ettiler diyor. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem Yüce Allah imanı ancak şartlarına uygun bir amelle gerçek bir iman olacağını belirtmiştir. Amel olmaksızın sadece sözle, iman iddiasında bulunanı gerçek mümin olarak kabul eden kimse, Allah'ın kitabına ve sünnete inatla karşı çıkıyor demektir. Yüce Allah'ın insanları sözün, fiille tasdik edilip edilmediği ile imtihan ettiğini, ve amel olmaksızın sadece sözden razı olmadığını görmedin mi? Amel olmaksızın sadece sözden razı olmadığını görmedin mi? Böyle birini diğerinin bir parçası kıl böyle birini diğerinin bir parçası kılmış olmadı mı? Bakın bu cümlelere, bunlar alimlerin sözleri yani biri birbirinin mütelazımı bab başlığının verilmiş ilim ehlinden nakiller bunlar biri olmazsa diğeri de olmaz Allah'ın kitabından Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sünnetinden ve ondan sonraki selef-i salim metodundan sonra artık başka hangi şeye uyulur ki örnek alınacak güvenilecek kimseler onlardır şu kitabımızda naklettiğimiz şeylerden alimlerimizin belirlediği ve bize göre sünnete uygun olan hüküm şudur niyet söz ve amelin hepsi birden imandır Yine i̇bn Batta'dan Allah sizlere rahmet etsin, biliniz ki Yüce Allah kalplerin zatını tanımasını, onu, nebisini, kitaplarını ve sünnetin getirdiği her şeyi tasdik etmesini, dillerin söylemesini, ikrar etmesini, bedenlerin ve organların onun emrettiği her şeyi yapmasını farz kıldı. Amelleri farz kıldı, bunlardan herhangi birisi diğerleri olmadıkça geçerli olmaz. Kul cool. bunların hepsini kendinde bulundurmadıkça mümin olmaz. Kalbiyle inanıp, diliyle ikrar ederek, organlarıyla amel edene kadar bununla beraber yine de mümin olmaz. Ta bu zamana kadar. Yani biri olmazsa diğeri olmaz. İşte birbirinin ne kadar mütelazımı, ne kadar gerekliği, olduğunu izah etme konusunda biz İbn-i el her zaman verdiğimiz bir örnek vardı. Bu örnekte diyor ki İbn-i Kayyum el-Cezviye düşünün diyor bir mecliste oturuyorsunuz. Otururken daha önce tanıdığınız emin, güvenilir. Kesin böyle bildiğiniz bir adam geliyor, çıka gelse ve dese ki kapıdan sizin şu içinde bulunduğunuz meclis var ya o bina komple yanıyor. Siz de diyorsunuz ki sen emin birisin, Biz bunu kabul ediyoruz. Bundan dolayı getirdiğin haber de doğrudur diye ikrarda bulunuyorsun. Yalnız haberin gereğince ne yapıyorsunuz? Hareket, Hareket etmiyorsunuz. Onun emin birisi olmadığına inancınız, itikadınız, getirdiği haberin doğruluğunu itiraf etmeniz, ikrar etmeniz size o zaman fayda verir mi? Vermez. Orada ne olur? Yanar kül olursunuz onun emin birisi olduğuna itikad etmeniz, getirdiği haberin doğruluğunu itiraf, ikrar etmeniz size faydalı olmasını eğer istiyorsanız o haberin gereğiyle ne yapmanız gerekir? Amel etmeniz gerekir. O haberin gereği ise orayı bırakıp çıkıp gitmeniz, kaçmanızdır. İşte haberciden kasıt da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın emin olduğuna, bir Resul olmasına inanıyorsunuz bunu demekle de bizim bu sözle başkalarına aslında bakın Resulullah'ın emin olduğuna, güvenilir olduğuna inanıyoruz biz. Aslında sadece bu sözle Yahudi ve Hristiyanlar'da bir farkımız yok yani. Sadece bu sözle yetinirsek. Çünkü Resulullah'a inanıyoruz demekle Yahudi ve Hristiyanlar'dan bir fark var mı? Yok çünkü Kur'an'a bakın ne diyor? Yüce Allah. Ellezina tayna humul kitabe. Yarifunu he kema yarifun abna hum. Vain farikan minhum. Leyk tumun alhakk vehum Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu yani Rasulullah sallallahu aleyhi sallam'ı oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Nasıl tanıyorlarmış? kendilerine kitap verilen Hristiyanlar oğullarını tanıdığı gibi tanıyorlarmış. Ve onlardan bir grup da hakkı bile bile gizliyormuş tanıklıkları halde. Bakın başka bir ayette Ellezîne âtaynâhumul kitâbe ya'rifûnûhu kemâ ya'rifûne ebnâ'ahum ellezîne khafirû enfusahum fehum lâ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu yani Resulullah'ı Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar Nefislerine zarar veren Hüsnler ise işte asıl iman etmemiş onlardır Yani Biz onun emin olduğunu oğlumuzu tanır Gibi bilsek bile Bunu söylemekle bir şey yok Yani sonuçta Yahudi-Yoristiyanlar da Biliyor Ayrıca hadiste Resulullah sallallahu anh ne yapmamız lazım Resulullah'ın getirdiğine Tabi olmak amene, amene dökmek gerekiyor Ayrıca hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyorlar? İmtihan ediyorlar. Gelip Resulullah'a ne diyorlar? Yahudi ve Hristiyanlardan naklediler. Ey Muhammed sana bir soru soracağız. Yeryüzünde bunu ya bir kişi bilir ya da bir nebi bilir. Resulullah cennet ehlini yiyeceğini ve ona cennet ehlinde ne yenecek? Bir de ana karnındaki çocuğun ilk şeklini soruyorlar. Resulullah da bu soruyu bana sorduğunuzda ben bunu bilmiyordum ama bana bunu haber verildi. Kim haber verdi diyorlar. Bizim namus. Hadiste geliyor ki onun onun da Cebrail a.sırm'ın bir ismidir. Yahudiler işte bizim oluyor diyor bizim düşmanımızdır diyor. Ve getirdiklerini kabul etmiyorlar. Çünkü hani e, Cebrail geldi aramızda savaşlar çıktı falan diye. Cebrail düşmanlığı var Yahudi ve eğer Kur'an'a bakarsanız Yahudilerin, Hristiyanlarda Yahudilerin Cebrail düşmanlığı var. Mekkel, bakın bundan dolayı ne yapmıyorlar? Biliyorlar onu ya bir Nebi bilir, yani çok iyi biliyorlar onu anca bir Nebi bilir diye. Bunu bildiği halde sırf Cebrail'in düşmanlığına kabul etmiyorlar. Ya biz, yani bu bir nebi, Allah tarafından gelmiş, Cebrail bile olsa hani bu, demek ki bizim düşmanlığımızda bir sakatlık var demiyorlar hiç. Mekkelilere bakın, Mekkeliler onların da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olmasında, emin olmasında bir şüpheleri yoktu bakın. Çünkü ona emin ismini veren zaten onlardı. İleride geleceği üzere Ebu Talib'in bildiği halde atalarının dini üzere kalması... Ve Ebu Ceylin tasdik etmesi gibi. Bakın şimdi Mekkelilerden birisi ne yapıyor? Ebu Cehil'e geliyor. El Ebu'l -e Hakem Muhammed'in dedikleri doğru mudur? diye soruyor. Ebu Ceyl yazıklar olsun size. Muhammed'in şu ana kadar bir yalanını mı yakaladık? Ama Kureyş'in bu kadar büyükleri varken nübüvvet getirildi de ona verildi. Biz ona hazmedemiyoruz. Yani adamlar eşek gibi biliyorlar ama bak hazmedemedikleri yerlere bak. Demek ki bilmek Kalp ve itikat dille söylemek yetmiyor. İbn-i bakın bu da, bu da tarihi kitaptan bir nakit. Bana Muhammed bin Müslim bin Şihab ez-Zuhre anlattı. Süfyan bin Harp, Ebu Cehil bin Hişam, Ahnes bin Şurek. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir gece namaz kılıyor. Resulullah onun namaz kılarken dinlemeye gidiyorlar gizlice. Onların her biri bir yere dikilip böyle dinlemek için oturuyor. Hiçbiri diğer arkadaşının yerini bilmiyor. Şimdi birbirlerinden haberleri yok yani. Şafak Sokene kadar dinlediler ve dağıldılar. Fakat yolda birleştiler. Sonra birbirlerini kınadılar. Yolda denk geliyorlar ve birbirlerine bir daha böyle bir şey yapmayız. Eğer yaparsak bizim altımızda bulunan kimseler yani beyinsizler diyorlar buna bunlardan birisi görürse gönlümüze gönüllerine şüphe düşer diyorlar ve dağılıyorlar ikinci gece yine aynı oturduğu yere gidiyor herkes yine sabaha kadar dinliyorlar şafak sökünceye kadar dağılıyorlar yolda yine birleştiler ve birbirlerine sözleşmeden buradan ayrılmayalım dediler sonra sözleşip dağıldılar yani söz veriyorlar yine birbirlerine Ah, Ahnes bin Şureyk sopasını alıyor ve Ebu Sufyan'ın yanına gidiyor. Ey Ebu Hanzala Muhammed'den dinlediğin şey hakkında sana, bana haber ver. O Kur'an dinliyor ya. Ebu Sufyan ey Ebu Salebe bazı şeyler duydum Kur'an'dan duyduğunu söylüyor. Ne murat edildiğini anladım. Yani açık beyan edilmiş ayetleri demek ki. Bazı şeyler işittim manasını da murat edildiğini de anlamadım. Ne murat edildiğini de anlamadım. Mücmel ayetler var. Bakın Araplar bile anlamadığı ayetler olur. Niye? Sünnete ihtiyacı var çünkü. Ben de senin gibiyim. Sonra onun yanından çıktı ve Ahnes Ebu Cehil'in yanına geldi. Ey Ebu'l Hakem! Muhammed'ten işittiğin hakkında görüşün nedir? dedi. Bakın burası çok önemli. Ebu Cehil dedi ki ne işittim? Biz ve Abdülmenaf oğulları şerefte çekiştik. Bunlar aynı soydanlar ama farklı oğullardan. Onlar yemek yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar taşıdılar, biz de taşıdık. Onlar verdiler, biz de verdik hacılara hep. Yarışan iki at gibi yan yana geldik. Onlar bizde kendisine semadan vahi gelen bir resul var dediler. Biz bunun gibi onlara nasıl yetişeceğiz? Vallahi biz ona iman etmeyiz, onu tasdik etmeyiz dedi. Yani inkar Burada onu tanımak kalple söylemek Bilmek yetmiyor Sonra Ahnes kalktı ve gitti Yine bakın son bir nakil daha okuyalım Mugire bin Şube Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Tanıdığım ilk günde gün, Ben ve Ebu Cehil Mekke'nin sokaklarında yürüyorduk Resulullah ile karşılaştığımızda Ebu Cehil'e dedi ki Resulullah Ey Ebu Hakem Ebu Cehil'in künyesidir Ebu Hakem Allah'a ve Resulüne gel seni Allah'a ve Resulü'na davet ediyorum. Ebu Cehil de dedi ki ey Muhammed ilahlarımıza sövmekten vazgeçmeyecek misin? Tebliğ ettiğine şahitlik et halbuki sövmüyordu yani. Tebliğ ettiğine şahitlik etmemizi mi istiyorsun? Allah'a yemin olsun ki senin söylediğin hak olduğunu bilsen bile sana tabi olmam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp gidince Ebu Cehil bana dönerek dedi ki Allah'a yemin olsun ki Söylediklerinin gerçek olduğunu biliyorum Ancak Kabe perde Kabe'nin Perdedarlığını Bizde dediler evet dedik Nedve'nin yönetimi bizde dediler Evet dedik sancaktarlık bizde dediler Evet dedik hacılara su işi Bizde dediler evet dedik Yemek yedirdiler Bizde yedirdik Onlarla yarışta baş başayken iken Peygamberlik bizde diyorlar Allah'a yemin olsun ki Bunu ben diyor kabul edemem Evet bu e, rivayetin hasen olduğunu söylüyorlar. Sonuç olarak yukarıda görüldüğü gibi ne Mekkeli Arap müştriklerin ne Yahudilerin ne de Hıristiyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti ile alakalı hiçbir şüpheleri yoktu bakın. Bütün müşkülat Resulullah'ın getirdiği haberin muktezası dediğimiz o gereğiyle hareket etmemeleriydi. Daha hala amel imandan bir cüzdeyle bununla nasıl bağlantı kuramadığını inkar ediyorlar iş çok garip yani bu habere inkiyat duyamama ve bu habere uyamama ve bu mevzuda ona itaat edememeleridir sonuç yukarıda zikredilen üçlü tasdikin bunlar birbirlerinin olmazsa olmaz parçalarıdır birbirini tamamlayan parçalar bu da hem kalp ile iman, dil ile iman, azarlarla iman olması gerektiğini hem de aynı anda nastarla birbirinin birbirini tamamlayan mütelazı mı dediğimiz tamamlayan olmazsa olmaz parçaları olduğunu gösteriyor. Yani birisi olmazsa diğer ikisi olmaz demektir. Evet. Evet. Şimdi o zaman bu akşam alimlerin sözlerinden de biraz daha verelim bitirelim. Başka bir başlık daha vardı ama o biraz uzun sürecek gibi. 40 dakika olmuş şaka maka. Alimlerin sözlerinden daha önce okuduklarımızı ketmederek birkaç tane nakil verelim. Bunu bitirelim. Bu konuda İman kalple itikat, ile ikrar, azalarla amel dedik. Bu konuda yine sünnet talimlerinden bakın şöyle tabiin alimden Mücahid bin Cebir şöyle diyor: El imanu yezidu bayankusu iman artar ve eksilir, ve imanu kavlun ve amelun iman da kavil yani söz ve ameldir. Hasan Basri de diyor ki iman ne süslenmeyle ne de temenni etmeyle öyle olmaz. Fakat kalpte kesin olarak yerleşen ve amellerin de onu doğruladığı şeylerdir. Süfyan bin Uyay iman söz ve ameldir. Bizden öncekilerden onu söz ve ameldir diye biz böyle aldık. Amel olmadan da söz olmaz. Yani amelsiz kuru kuruya söylenmeyle olmuyor bu iş. Velid bin Müslim el-Kureş'i diyor ki Evzai, Malik bin Enes ve Sayit bin Abdülaziz'i dinlemiştim. Onlar iman amelsiz sözdür. Diyenleri hoş karşılamaz ve amelsiz iman, imansız da amel olmaz derlerdi diyor. Abdullah bin Mübarek iman söz ve fiildir. İmanın eksiği olur, fazlası da olur. Hudayl bin Eyad, bize göre imanın içi ve dışı dil ile ikrar etmek, kalp ile söylemek ve onunla amel etmek demektir. İmam Şafi, sahabe tabi ve onlardan sonra bizim kendilerine ulaştığımız kimseler, iman, söz ve fiil ve niyettir demişler. Bu üçünden birisi, diğeri olmadıkça da geçerli olmaz diye icma ettiler. Ahmet bin Ambel, Tabiinden Müslümanların imamlarından, selef imamlarından ve çeşitli ülkelerin fıkıhçılarından 90 kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği esnadaki sünnetine göre ki bu sünnetten pek çok örneği burada zikretmiş söz ve fiildir dediler diyor. İtaatla artar, masiyetle eksilir diye icma ettiler diyor. İmam Bukhar diyor ki çeşitli ülkelerden binden fazla alimle karşılaştım. Hiç kimsenin imanının söz ve fiil olduğunda artıp eksilebildiğinde ihtilaf ettiğini görmedim. Ebu Zuraer Razi bize göre iman söz ve fiildir, artar ve eksilir. Kim bunun dışında başka bir şey söylerse o bidatçıdır ve mürci edendir. Abdülkadir Geylani biz inanıyoruz ki iman dil ile söylemek, kalp ile tanımak ve erkanı ile amel etmek demektir. Kadı Ebu Yağla, iman dilin sözüyle, kalbin tasdikiyle ve erkanın yani rükunlarla ile tasdik etmektir. Güzel amel ve söz ile artar, isyan ile azalır. Süfyan Essevri, fıkıhçılar şöyle derlerdi. Söz ancak iman ile isabetli ve gerçek olur. Söz ve amel ancak niyet ile isabetli ve gerçek olur. Söz ve amel ve niyet ise ancak sünnete uymakla isabetli ve gerçek olur. Burada sünnete uymak şeyini açıklamıştık daha önce. Bunu da orada zikretmiştik. Aynı yerde İbn Battu'nun da sözünü zikrettik. Yani bu konuda İmam Acrurun'in Begavi'nin İbn Abdülberr'in İbnü'l-Es'e'nin Ebû Ubeyd Kâsım bin Selem'in de sözleri var. Bunların çoğunu biz daha önce zikrettik. Yani hepsi de aynı şeyleri söylüyor. Dolayısıyla bunları da aynen hepsini tek tek okumaya gerek yok. Onun için iman dediğimiz zaman son olarak dersi bitirelim. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe ...bir de kaderin hayrına ve şerrine inanmak... ...diye başka bir hadis var. Dolayısıyla biz burada... E, ...Allah'a... Şey, ...kitaplarına ve Rasullerine diyor... ...Burada Rasullerine yani Rasule iman... ...O'nun Rasulün bütün getirdiklerine... ...inanıp ve onu tat tatbik... ...getirdiklerine tatbik etmek demek... ...manasında dedik. E, yani bu istakarra manasında... ...hem kelime olsun... ...hem de ıstilahi manasında olsun amel siz iman tatbik etmekle gündeme gelir şey şey amel boyutu o Rasul'ün getirdiklerini hayatına geçirmekle olur. Yoksa eğer Rasul'ün getirdiklerini hayatına geçirmezsen Yahudi ve Hristiyanlar da biliyorlardı. Çocuklarına gibi tanıdıkları gibi biliyorlardı. Ebu Cehil'in dediği gibi onun hak olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ama amel Rasul'ün getirdiklerine tabi olup tasdik etmek olmadığı için İpli kayyumunda dediği gibi o mecliste kişi geliyor söylüyor ne oluyor? Diyor ki onun emin olduğuna dair itikadınız, sözle söylemeniz yetmiyor. Ancak oradan kaçmanız gerekiyor. Bunu uygularsanız, amele dökerseniz kurtulursunuz. Dolayısıyla Rasullere iman da da Rasule iman onun bütün, Rasul'ün bütün getirdiklerine inanıp onu, onları tatbik etmek demektir. E, burada da ki Rasullere iman babında da İnçallah akide derslerinde gelir. İttiba tevhidi bunun içine girer. İttiba tevhidini de yani Resul'ün hukukunun üstünlüğünü anlatırken hiç kimsenin sözünü onun sözünün önüne geçirmeme, bizim İslam dinindeki delilsiz hareket etmeme gibi dallanıp yansımıştır yani bu nastara. Bu Naslar kaidelerine göre Resul'ün sözünün Resulün hukuku çiğnenmeden, onun sözüne hiçbir kimsenin sözü getirilmeden taklit etmeden ilk önce nastara bakılarak amel etmesi olarak bize yansır. Tamam mı? E, bundan sonraki derste de emir ve nehi yönüyle bu üçlü dediğimiz kalp, dil, amel hangisiyle alakalı? Biriyle mi, ikisiyle mi, üçüyle mi alakalı? Bazen sadece dille ikrar da yettiği yerlerde oluyor, ölüm anındaki gibi. Ee, o an yapılacak hukuk nedir? Buna bakılması gereken ufak bir şey var. Ondan sonra iman ve İslam arasındaki ilişkiyi bir diğer derste inceleyeceğiz. İslam ve iman arasındaki bağlantıyı daha teferratıyla inceleyeceğiz inşallah. Elhamdülillahi